Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, elaziz anama alayna bi isthār al sīyid al bāshar. Aşhedu an la ilaha illa Allahu al malaikul hāk al mubīn, Muhammed al rasul Allahu sād al wāḍ al amin. Sallallahu aleyhi wa ala alīhi wa ablaḍhi wa azvajhi wa atbāihi wa khulafāhihi al rašilin al muršilin al mahlīn abu zrāi al jamīl fi al ''Hususen minhum alel imam-ı halifete Rasûlillâhi alel-tahkîk Hazret-i Ebi Bekir ve Umar'a ve Osman'a ve Ali ve alel imameynil humameynil amileynil kâmileyn bil kadâir râziyeyim ve alel belâi s-sâbirîn Cenâb-ı İmam-ı hasan ve İmam-ı Hüseyin-i Mezlum-u Şehîd-i Kerbâ ve ammeyhil mükerremeyil muazzemeyni hamdata ve İttakullah ve ati ruh. İnnallah muallizin atka ve lizinahum muhsinon. Allahü Teala, "Fi kitabi aziz, auz bilahi, minal şeytanirajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Lakin jaa ikum Rasulum, min anfisukum aziz. bulunduğumuz gün, yöme azim. İslam için ve kainat için Büyük bir gün. Çünkü batın olan Nur-u Muhammediye bugün ishar olundu. Hazreti Amine'den Mahbub-i Kibriya Server-i Enbiya Efendimiz Hazretleri Zuhur'a geldi. Annesinin karnındayken babasını kaybetmişti. Yetim kalmıştı. Bir müddet sonra da Hazreti Amine Alem-i Baki'ye göçtü. Kül yetim kaldı, hem babadan yetim hem anadan öksüz kalmıştı. Ebu Talip yanına aldı, onu evladı gibi büyüttü, bağına bastı, Hazreti Ebu Talip. Ehli keşif şöyle diyorlar, Cenabı ı Hak Celle ve Tekeddes Hazretlerine melaike sordular. Dediler, Ya Rabbi, Habibim dedin, Mahbubum dedin, bu mevcudatı onun hürmetine halkettin. 18 bin aleme rahmet olarak gönderdiğin Habibin Muhammed'ini anneden öksüz, babadan yetim bıraktın. Bundaki Sırrı hikmet nedir? dediler. Allahü Sübhane ve Teala Hazretleri meleklere şu cevabı verdi. Bir zulüm gördüğü vakıtta bir evlat annesine yahut babasına çağırır. Necatını onlardan ister. Ben Habibimi anasız babası bıraktım ki Necati benden istesin, bana sığınsın, bana çağırsın diye. Allah. Gün başka bir gün olmuştu. Zulüm ve küfür perdesi çak olmuştu. Bin senelik yanan, ateş ateşperestlerin ateşi sönmüş, sağ ve geri gö göçmüştü. Artık kız çocuklara toprağa gömülmeyecekti. Köleler zulüm görmeyecekti fakirle zengin, renge, makama, nesebe bakmayarak hepsi huzur Rabbil aleminde bir safta cem olacaktı. Bunu Kabe haber vermişti. Kabe'nin rüklü selam verdi o gece. Şems-i Cihan doğdu. Muhammed Mustafa geldi. Kabetullah'ta bulunan 360 put yüzne yıkıldılar. İşte o bu sabah, bugün, mevlut günü gecesi, dün akşamdı, seneyi devriyesi yani. Fakat... O günle, o günle Mevludu Muhammedi bitmedi. Daha kıyamete kadar mevlid Muhammedi devam edecektir. Gaziler, kahramanlar, İslam'da bulunan alimler, bunların hepsinin zuhuru Mevludu Muhammedi'dir. Senin de zuhurun mevlid Muhammedi'dir. O akşamın hasır değildir. Bütün futuhatlar ilmen olsun, olsun, beldeler olsun, Hepsi zuhur Muhammedi, Mevludu Muhammedi'dendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bize Hazreti Muhammed'in kadri kıymetini bildirsin. Allah. Ve onun muhabbetini bizim kalplerimize eksin ki, imanın kemali onu her şeyden ziyade sevmeklidir. Muhammed Mustafa'yı bilmeyenler, ona bakıp da onu görmeyenler halak olmuşlardır. İşte Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'inde ve mağarameyte <gülüyor> izrameyte ala ki nallahu Cenab-ı Peygamber Bedir harbinde bir avuç toprak almış düşmanın düşmana doğru saçmış idi. Düşman bakar kör olmuştu. Allah diyor ki ve mağarameyte izrameyte Habibim Ahmet Resulüm ya Muhammed. Sen bir avuç toprağı attığın vakitte düşman üzerine sen atmadın. Senin elinle ben beyatın diyor Hazreti Allah. Allah. Resulullah tefidir efaldiydi. Tefidir ef Gene okudum ayet-i de. Lakad Sizin cinsinizden, beni Adem'den, Adem olanlardan bir resul geldi. Yahud min enfesekum. 2 kıraat vardır. Şahıs kıraati. Sizin en güzeliniz, en nadidediniz. Muhammed'den daha hayırlı kimse üzerine güneş doğmadı ve doğmayacaktır sallallahu aleyhi ve sellem cümle enbiyanın seyidi sebebi icadı alem bu alemin icadına sebep o cennetin tezyinatı onu sevenler içindir cennetin derecatı ona muhabbet edenler içindir cehennemin derekatı da onu sevmeyenler ona adalet edenler içindir hazırlanmıştır ay güneş levhü kalem sema art görünen görünmeyen bilinen ve bilinmeyen alemler Hazreti Muhammed hürmetine bakılındı. Allah'ın sevgilisidir. Mahbubudur. Sünnetli doğmuş. Göbeği kesik olarak dünyaya gelmiş. Gözleri sürmeliydi. Hazreti Amin diyor ki ben diğer kadınlar gibi oğlum Muhammed'i doğduğum vakitte öyle ağrısızı sancı görmedim ve duymadım diyor. Benden doğduğu vakitte yere secdeye kapanmış Küçücük, mübarek ağzı, dudakları oynuyordu. Bir şeyler söylüyordu. Aldım ve dinledim. Ümmetim, ümmetim diyordu Allah'tan. Efendi nasıl söyler, ço ufak çocuk konuşur mu? Tabii konuşur. Elbette konuşacak. Bu Muhammed Mustafa bu. Bu Mustafa bu. Bu Müşteva bu. Bu Ahmet ve Hamid de Hamid. Bu alemde Muhammed. Sema'da ve İncil'de Ahmet, yarın kıyamet günde Mahmud. Kıyamet gününün sahibi ve malikinin sevgilisi. Kainatın, halikinin sevgilisi Muhammed. Konuşmaz mı ya? Kur'an'da bunu haber vermekte hatta. Kur'an-ı Kerim'de de var bu yani. Yok etme Hoca Efendi. Hz. Meryem'e sordular, kucağındaki çocuğu, o gün İsa doğmuş İsa Aleyhisselam. Meryem'e sordular, kucağındaki çocuğu nereden buldun? Sen iyi bir aile kızısın. Senin sülalende kötü kişi yoktu. Nereden buldun bunu? Hazreti Meryem aldığı emri ilahi üzerine sükut etmiş ve Hazreti İsa'yı göstermişti. Ona sorunuz demişti. O gün doğukaç olan Hazreti İsa kavmine şu cevabı verdi. Kale inni abdullah. Ataniyel Kitap ve cealini Ben Allah beni nevi yaptı bana kitap verdi. Ben Allah'ın kuluyum dedi. İsa peygamber, üllazim peygamberdir. Sahibül kitaptır ama Beni İsrail peygamberidir. Bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. mahbu kibriya, Hibriya, aleme, insanlara, cinlilere, meleklere gönderilmiştir. Hz. Muhammed'e bunu çok mu göreceksin yani? İsa konuştuğu gibi Hz. Muhammed de konuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim-i cemale göçüşüde gene 12 Rabi'ül evvel bir pazartesi Pazartesi sabahı doğduğu gece efendimiz yine duha vaktinde Rabbine rızık ala'ya mülaki olmuştur. O vakit de gene ümmetinin dilemiş. Hatta Cebrail aleyhisselam gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve ve hakın selamını getirmiş. Ya Resulullah isteğini Allah soruyor. Biliyor ya Cebrail bana söyle ki Ümmetin işitsin, senin kadri i kıymetini bilsinler. Bütün kaygım, ömrüm boyunca salatımda, namazımda, kıyamımda, tesbihimde, duamda, münacatımda ümmetimi istemiştim. Şu anda da ümmetimi istiyorum. Cebrail Makam malumuna varıp geldi. Habibi Huday'a şu müjdeyi getirdi. Senin ümmetinden bir kimse ölümüne bir sene kalarak Tövbekar olsa, Allah'a rücu etse Allah onu affedecek. Resulullahın mübarek gözlerini açtı ve Cebrail'e şu cevabı verdi. Bir sene çok zamandır ya Cebrail. Cebrail makamı mağlubuna gidip münacaatta bulundu. Cebrail'e peygamberin ihtiyacı, Allah'ın da ihtiyacı yoktur. Yalnız Resulullah'ın kadri ve valasını bildirmek için koskoca bir melek peygambere emirber verilmiştir. Geldi selam-ı getirdi, dedi ya Habibim, Hak Teala'nın selamı var ya Habib Allah. Habime söyle, onun ümmetinden bir kimse ölümüne bir ay kala bana rücu ederse onu da affedeceğim. Gene varlık gözlerini açtı ya Cebrail. Bir ay da çok müddettir, uzun bir zamandır dedi. Cebrail makam malumine varıp gene selam-ı getirerek Ya Habib Allah senin ümmetinden bir kimse ölümüne bir hafta kala. Bana tövbe ise rücu Cenab-ı Hak onu affedeceğim. Efendimiz bir hafta çoktur dedi. Bir gün kala o da çoktur dedi. Bir saat kala o da çoktur dedi. Çünkü rahmetellâlimin rauh ve rahim. Allah o isimlerin Habibine vermişti. Size sincinizden bir peygamber gönderdim. Size Haris ve rauf ve rahim. O esmalarımı ona verdim. Bir saatte çoktur dedi. Sonra Cebrail gitti Cenab-ı Hakk'a. Habibime söyle ne kadar ümmetine merhametli. Onun merhametinden benim merhameti ümmete 70 bin defa dedi Gargareye girse bana rücu etse onu şefi gösterse onu da affedeceğim. Gelip haber şimdi razıyım Rabbimden dedi. Sonra diyor ki İmam Ali, ruh ayaklarına çekildi, dizlerine çekildi. Sonra göbeğene, sonra hülkûna geldi. Ve kıtussu mevrafikul âlâ dedi ve ruhu çıktı. Fakat gene dudaklara oynadı. Kulak verdim, gene ümmetim, ümmetin diyordu. Böyle bir peygamberi zişanen malikiz, elhamdülillah. Yarın kıyamet gününde... Zerre miktarı kalbinde imanı olanı daha yaşa edecek, vasıla didar edecektir. Allah bizi Muhammed'in ayırmasın. Amin. Bir gün huzur saadete gelen bir Arabi, efendimle şu soruyu sordu. Müjde vereceğim size. Ya Resulallah mete saa, kıyamet ne vakit kopar? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Arabi'nin sorusuna sorusunu yanıtlamadı, cevap vermedi. Ben ve namaza durdu. Namazı bitirdi, sonra cemaata döndü. Eshabına, eshabu vefaya Cık. dönerek, ey nesaili soru soran nerededir, soru soran nerede? O adam ayağa kalktı. Ya Resulullah ben sorduğum soruyu. Kıyamet ne vakit kopar dedim. Kıyametin kopacağı günü anlamana ne lüzum vardır? Sen kıyamet günü için ne hazırladın? O bir emri mühimdir, olacaktır. Kıyamet kopacaktır, bir emri mühimdir pekat kıyamet günü için senle hazırladı öyle birçok insanlar var mezarını mezara, kendisine mezar hazırlıyor da kendini mezarı hazırlamıyor gafil mezar yaptırıyor gayet de güzel fakat hiç ibadet ve taatı yoktur hiç imandan bir haber ihlastan bir haberdir kendine kabir yaptırılmış üstünü süslemiş içerisi haram arif olan kişi kendine kabir hazırlamaz kendini kabre hazırlar Lazım olanları sorulduğu vakitte soruyu cevabı iyi vermelisin. Lisanını tevhide alıştır. Lisanını Allah lafzıyla süsle. Göynünü aşkullah ile teziyineyle. Gönlünü kalbin merkezi huat derler, ona o gün için ne hazırladın dedi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah, vallahi benim böyle uzun uzun namazlarım, uzun uzun oruçlarım yoktur. Yani ben beş vakit namaz kılarım Ey müminler, sakın namazlarınızı terk etmeyiniz. Kıyamet gününün en büyük hesabı evvela namazdan olacaktır. Ondan kurtuluş olursa diğerleri kolay geçer. Sakın böyle kalbim temiz, inşallah tekahüd olurum, sonra namaza başladım deme. Hemen Allah'a kulluk et. Yani Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a kulluk et. Cehenneme tahammül edeceğin kadar ateşe günah işle. Ahirete kalacağın kadar ahrede hazırlar. Sana bir müjde vereyim mi? Bir adam sabah namazının evvel iki sünnetini <gülüyor> öğlenin evvel dört sünnetini ve sonra iki, sonra kılman iki rekat sünnetini akşamın iki rekat son sünnetini yatsının iki rekat son sünnetini kılarsa, farayciden sonra faraycı tabi kılması lazım. Onun için her gün cennette bir saray inşa olunur. Resulullah bunu haber veriyor bu nimete, namaz kılanlara söylüyorum bunu. İhlas ile namazını kıl. Secdegahını bil. Secdegahını bilmeyen musalliye ve'il vardır. Azat vardır yani. Nereye secde ettiğini öğrenme bil. Febeynlil musallinellezinehüm ansalatim sahur. Namazlarında sehvedenlere ve'il olur. Bedava. istiyor musun? Her gün kılınan bu namaz hadis-i sabit yani. <gülüyor> bu sahi hadislerde Cennette bir köşk almak istiyorsan bunu yap böyle. Misalinde verildik ama vakit der, geçiyoruz. Ne hazırladın? Ya Resulallah benim böyle uzun uzun namazlarım yok. Beş vakit namaz kılıyorum ben. Senede bir ay istiyorum. ama ininle Kulağını benden yana ver. Kalp kulağını benden yana ver. Baş kulağını dinleyemezsin pek. Zevk alamazsın. Kalp kulağını benden yana ver. Uzun uzun namazlarım yok. Beş vakit namaz kılarım yalnız. Şende bir ay oruçlarım Ramazandan Ramazana. Başka böyle ibadetin taatın biraz kıtça, Mafraize yerine getiriyorum. Ama Allah'a kasem ederim ki Allah'ı ve Resulünü çok severim. Seni çok severim. Allah'ı severim. Deyince Cenan Fahri Risalet müjde olsun Arabi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de benimle berabersin buyurdular. Resulullah'ı seviyorsan eğer bilmiş ol ki bugün müjde senin için yarın kıyamet günde onun sancağı altında cem olacaksın. Kıyametin korkulu günlerinde senin için korku olmayacaktır. Argış'ın gölgesinde gölgelenen levail hamd altında cem olan ve kıyamet korkusundan emin olan ve nardan azat olan cennete dahil olan Habib Muhammed ile beraber Pirdevs Arada iskan olacaksın Muhammed Mustafa'yı seviyorsan. Çünkü o bağdinden dönmez. Dönmez. Sadıkül vaadül emindir. Bugün bizim için müjde ve bayram günüdür. Leyleyi Mevlüt, Leyleyi Kadir'dir. Leyleyi Kadir, Leyleyi Mevlüt'tür. Zira Hz. Muhammed canlı Kur'an'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun zuhurudur. Kitab-ı Kerim Leyleyi Kadir'de olmuş. Canlı Kur'an, Rabi'yle evvel 12. gecesi nazil olmuştur. Sözde benim değil. Hz. Ayşe'ye tarif etmiş, sormuşlar Ümmü'l-Mü'minine, annemize yani, Hümeyra'ya. Hz. Hümeyra'ya, yanakları kırmızıcık, kırmızı yanaklı, Hı. annemiz. Resulullah'ın pek sevgilisi. Hatta Resulullah onun göğsünde Allah'a mülakat etti. Hı. Ona sormuşlar, demişler ki, ya ümmül müminin bize Resulullah'a tarif et demişler. Hz. ümmül Müminin demiş ki, Kur'an'ı okuyunuz, Muhammed Mustafa canlısıydı Kur'an'ı. Onun için söyledim yani. Ya Rabbi bugün Tulu Muhammed hakaiki Muhammediye zuhura geldi. Biz de senin kulun o sevgili peygamberin ümmetleriyiz. Senin beytime geldik toplandık ve davetine icabet ettik. Sen çağırmasan biz gelemezdik. Sen bizi kabul etmesinin huzurunda bulunamazdık. Sen bizi sevmesen biz seni sevemezdik. Habibin Muhammed bizi sevmese biz onu sevemezdik. Biliyoruz ki seviliyoruz geldik toplandık. Gönüllerimizle aşk-ı Muhammed'i zuhura getir, bizleri iki cihanda aziz Vallahi Wallahu yedilâ darisselâm ve ihtimâ yisâ-ülâ sırâtın